varmış bir yokmuş. Hemen zamanı içinde karbur zamanı içinde küçük ve mini mini bir kuş varmış. Mini mini bir kuşun annesi yiyecek toplamaya gitmiş. Oradan da mini mini bir kuşun ağacın tadkeninde bir örümcek varmış. Sesi çok yüksek Hemen kork mini mini bir kuş korkmuş. Bu yüzden de yere düşmüş annesi ve ona görmüş. Ama çok yüksekteymiş. Bu yüzden kanatsız yapamamış. Yere düşermiş ve kafası kan olurmuş. Bu yüzden de minimini mini bir kuş bir tane evin tam kapının yanındaki pencereye konmaya karar vermiş. Oradan da çocuğu görmüş cik cik cik cik cik cik cik diye sessece varmış ama çocuk onu duymamış. Çünkü televizyon seyrederken sesi o kadar yüksekteymiş ki onu duymamış. Abur cubur ve oyuncaklarıyla oynarken de müzik dinliyormuş. Bu yüzden de olmamış. Bu yüzden bu yüzden onu din onu ee, neydi? ha? Bu yüzden de mini mini bir kuşu duyamamış. Sonra cik cik cik cik diye bir ses duyulmuş Hemen ortalığı toplamış. Tel yüzünü kısmış. Ortalığı toplamış. Abur cuburları yerine, yerine koymuş. Sadece mini, mini mini bir kuşu hala daha görmüyormuş. Çünkü hala daha onun sesi çok... Hmm, şey. yüksekmiş bu yüzden de mini mini bir kuş sesim biraz yüksel, yükseltmiş çık çık çık çık çık çık çık ne varmış o da çocuğumuzu şöyle başlamış oyun göre bi dola bi dola bi dola bi Kuş çağırmış, Diye çağırmış. O zaman da sesi kapatmış, Müzik ne koymuş? Televizyona bir sesini en aşağıya kadar koymuş ve orada mini mini bir kuşu da fark etmiş almış onun pencereden pencereyi kapatmış ne oldu mini, mini bir kuş de demiş ben yuvamdan düştüm annem de beni almadı ay çok yazık olmuş sana demiş oradan da e, onu sobanın tam kenarına koymuş ve Biraz eli, Sonra sobanın yanında elini almış. Öterken canlanmış ve eli boş kalmış. Oradan hemen annesine koşmuş. Anneciğim, anneciğim. Ben elimde mini mini bir kuş değil. Mini mini bir kuşu penceremizde gördüm. Oradan da onu aldım. Ve koymadım. Kendi uçtu. Ve... Mini mini bir kuş donmuştu Pencereme konmuştu Aldım onu içeriye Cık cık ötsün diye Pır pır ederken canlandı Ellerim bak boş kaldı Mini mini bir kuş donmuştu Pencereme konmuştu Aldım onu içi de cik cık cık cık atsın diye pırpır pır ederken canlandı ellerim bak boş kaldı Teşekkür ederim teşekkür ederim teşekkür ederim teşekkür ederim teşekkür ederim Teşekkür ederim teşekkür ederim